Su hakkına hoş geldiniz ben Akkün İlhan Ben Noren Yüce Evet geçtiğimiz ay aslında su gündemiyle dolu bir aydı Dolayısıyla e, önemli raporlar yayınlandı Bir tanesi Birleşmiş Milletler'in her dünya su gününde yaptığı gibi 22 Mart'ta Suyu neden boşa harcayalım adlı bir raporuydu Bir başka rapor e, bundan daha önce çıkmış Eylül 2016'da su krizinin ekonomik boyutunu ele alan Dünya Bankası'nın yaptığı bir çalışma Ondan da bahsedeceğiz bir diğeri de Climate News Network'in deniz seviyelerinin artmasına bağlı olarak şehirlerin yaşayacağı ekonomik sorunları, toprak kayıplarını anlatan çok ilginç bir rapor. Son olarak da bunlarla ilgili eğer vaktimiz kalırsa dünyanın e, değişik yerlerinden güncel haberleri sizlerle paylaşacağız. Evet, e, şimdi bahsedeceğimiz üç raporun verileri iç açıcı değil, baştan evet. onu söyleyelim. Ee, ...çok hoş verileri <gülüyor> paylaşmayacağız bu program içerisinde. Birleşmiş Milletler'in 22 Mart Su Günü e, nedeniyle e, açıkladığı e, rapordan başlayalım. E, onda e, çoğu raporda rast geldiğimiz veriler sıralanmış. E, bunun içerisinde 1.8 milyar insanın doğru düzgün arıtılmamış... E, <gülüyor> Atık sular yüzünden kolera, dizenteri, tifo ve çocuk felci hastalıkları riski altında olduğunu e, ifade ediliyor. 663 milyon insan hala gelişmiş bir içme suyu kaynağına sahip. Ee, olmadığı söyleniyor her yıl e, 842 bin kişi sağlıksız su kaynakları ve yetersiz hijyen yüzünden kay hayatını kaybettiği ifade ediliyor e, şimdi bu verileri sıraladıktan sonra rapor e, bunların önüne geçebilmek için e, Ak de ifade ettiği gibi suyu neden boşa harcamayalım? ...başlığı Hı -hı. altında aslında atık suyun e, tekrar kullanımının ne kadar önemli olduğunu ifade eden e, verilere de yer vermiş. Yani atık suyun kentsel e, alanda kullanımı, endüstriyel alanda kullanımı Hı -hı. ve tarımsal alanda kullanımının önemini e, anlatan verilere de yer vermiş. Kentteki atık su kısmıyla başlayabiliriz. Evet. E, raporda şöyle deniyor, 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun yüzde yetmişi şehirlerde yaşayacak. E, ekonomik gelişme, şehirleşme nüfus artışı yüzünden tabii atık suların miktarı da artacak. Ama arıtma konusu hala yeterince dünyada ciddiye alınmıyor. Bundan bahsediyor rapor. Bununla beraber gelişen yeni teknolojiler, atık sunu yeniden değerlendirilerek, giderek büyüyen şehirlerdeki sürekli artan art, e, talepleri karşılaması sürdürülebilir tarımı desteklemesi, enerji üretimini geliştirmesi mümkün deniliyor. Buna bir e, rapor durumu örnek olarak da ABD'nin Florida eyaletinin San Petersburg şehrini vermiş. Şehirde 90 1977 yılından beridir atık su arıtılıyor. Ayrı bir boru sistemiyle de yeniden kullanıma sunuluyor. Sulamada, toprak sulamada, hı hı. çamaşır yıkamada, bina ve araç temizliğinde bu su kullanılıyormuş. Bunu örnek olarak vermiş. Evet. Şimdi Türkiye ile ilişkin bir Kaç bir şey söyleyebiliriz? Yani bizde çok yaygın olan bir şeyden bahsetmiyoruz aslında ama kullanılabilir bir şey e, bir noktada. E, gri su dediğimiz e, atık suyun kullanımı. Evet. E, buna fazlaca kirlenmemiş e, suda diyebiliriz. İşte lavabolarda, duşta ve banyoda e, kullandığımız suyun kullanımı. E, gri, gri e, Hı -hı. haline diyoruz aslında. Ama evsel su kullanımının büyük bir miktarı bu alanlarda gerçekleşiyor. Eğer biz e, çok kirli olan yani siyah su dediğimiz suyla gri suyu ayırt edebilirsek aslında evlerde e, çok büyük bir tasarrufa yol açabiliriz. Çünkü bu gri suyu e, arıtma yöntemleriyle tekrar e, kullanıma sokma Hı -hı. şansımız var. E, ve bu bu durumda da yaklaşık evsel su kullanım miktarında yüzde elliye varan bir tasarrufa yol açabiliyoruz. Yani yarı yarıya kurtarabiliyoruz. Evet. E, hep bunu veriyoruz örnek olarak. İstanbul'un e, zaten su kullanımının büyük miktarı evsel su kullanımı. Hı. Yaklaşık yüzde doksan Eğer gri suyu hayatımızın her noktasında kullanmaya başlarsak büyük evet. projelere ihtiyaç olmaz diye hep ifade ediyoruz. Hı -hı. Melen projesi gibi ya da Sakarya'dan su aktarılması gibi aslında e, temiz su kaynaklarında daha az tüketeceğimiz Hı -hı. E, önemli bir tasarruf yöntemi. Ama var mı Türkiye'de yaygın mı? Evet. O işte bir güzel bir <gülüyor> soru Evet, Kaç örnek bana. vardı herhalde değil mi? Akgül? Ama işte birazcık şey. Hani pilot. pilot projesi kıvamında niş gelişmeler var maalesef. İstanbul'da birkaç üniversite kampüsünde kullanılıyor. Ee, otelde hani bakarsak işte birkaç otelde de pilot çalışma kıvamında yapılıyor. Kadıköy Belediyesi'nin kentsel dönüşüm bölgesi var Fekirtepe'de. Ee, binalarda su verimliliği ve gri suların geri kazanımı diye bir proje var. Bunda evet. da işte duş ve lavabolardan kaynaklanan gri suların gri su arıtma sistemiyle arıtılıp... ...kullanılmasını zorunlu tutmaya yönelik bir meclis kararı alınmıştı. O tabii ne derece uygulandı bilmiyoruz uygulama aşamasında mı? Yine Kocaeli'nde Büyükşehir Belediyesi gri su arıtma sistemini endüstriyel amaçlı olarak e sağlamıştı. Yani kullanımla e başlattı. Kocaeli'nde tesislerdeki e soğutma suyu ihtiyacı gri suyla karşılanacak deniliyor. Sanayide içme suyu kullanımının önüne geçmek hedefleniyor. Yani belediyelerin verdiği o temiz, senin de bahsettiğin gibi tertemiz suyu kullanmak yerine aratılmış suyun kullanılması evet. planlanıyor. Dünyada evet. da daha önceki programlarımızda örneklerini aktarmaya çalışmıştık. Gri suyu yaygın bir biçimde kullanan mevzuatına yerleştirilmiş. Ayrıca bu alana yönelik teşvikleri hı hı. gerçekleştiren ülkeler var. Avustralya, Japonya, Almanya, İngiltere, gibi evet. ülkelerde Hı. bu yöntem uygulanabiliyor. Su krizinin önüne geçebilmek için önemli bir tasarruf yöntemi diye bakmak lazım ama bu bir yandan da kamusal ...nitelikte bir hizmet olmak zorunda... ...çünkü hani bunu hayata geçirmek... ...bireyler açısından... ...çok da e, mümkün değil... ...yani yine bir miktar imkan gerektiriyor... E, ...o yüzden... Hı -hı. E, ...gri suyun... E, ...özellikle e, ayrılma aşaması... ...siyah sudan ayrılma aşamasında... ...ciddi Hı -hı. bir altyapı... E, ...gerektiriyor... E, ...altyapı hizmeti gerektiriyor... ...bu da bir kamusal alan diye bakmak lazım... ...aynen öyle... Tabii e, raporda şimdi endüstride ve tarımda da atık su kullanımından bahsetmiş. Ama e, çok detaylı oraya girmeyeceğiz. Sadece şunu bilmek gerekiyor. E, yine işte bizim verdiğimiz örnekteki gibi koca elindeki örnekteki gibi. Yani tertemiz suyun e, bu endüstriyel e, şeylerde ne bileyim fabrikalarda falan kullanılması çok büyük bir aslında... Ee, ...temiz bir kaynağın çok kötü bir kul kullanımı demek. Yine aynı şekilde tarımda da arıtılmış suyu kullanımı mümkün. Nasıl park, bahçe sulama yapılıyorsa bunlardan bahsedilmiş bir miktar. Ee, Türkiye'ye... Suyu kullanımının evet. önemli alanın tarım olduğunu Tabii yüzde akılda tutmak lazım. Aynen öyle. Yüzde yetmişlerden bahsediyoruz dünyada. Hatta Türkiye'de biraz daha yüksek. Türkiye'de atık suyun önemli bir bölümü... Ama bu tabi daha çok kentlere verilen su ile ilgili Hı -hı. belediyelerden aldığımız şeyler... ...önemli bir bölümü e, fiziksel bir arıtmadan geçirerek ekosisteme bırakılıyor. Şimdi baktığımız zaman 2014'ün TÜİK verileri var. Yine belediyelerin verdiği rakamlardan yola çıkıyor. Atık suyun yüzde %81'inin arıtıldığını ama bunun da %25'inin fiziksel arıtma olduğunu görüyoruz. Fiziksel arıtma dediğimiz şey de yine bahsetmiştik bir programımızda. Aslında bir ön arıtma aşaması. Atık suyun sadece fiziksel olarak içinde bulunan o partiküllerin, kaba taneciklerin mazgallarla falan ayrılması anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında atık suyun toplamının ancak %61'inin birini e, hani Gerçek anlamda bir arıtmadan geçirildiğini söyleyebiliriz. Şimdi yine bir ama ha, demek sen lazım. Yine bir ama de oradan girin oraya. Çünkü bu arıtma testleri aslında suyun e, kirliğine uygun nitelikte arıtma tesisleri olmadığı noktasında da e, çok ciddi e, şeyler var, veriler var. E, onu da ifade etmek lazım. Arıtma testinin suyun yani nerede kurulduysa bu arıtma hmm. tesisi oradaki suyun kirliğine uygun nitelikte inşa Tabii. edilmesi hmm. gerekiyor. Ee, ama bizde bu TOKİ anlayışı yani her yere aynı bir biçimde bina yapma anlayışı arıtma tesisleri için de geçerli. Ee, evet, o aynen yüzden. Dedim. Ee, arıtma tesislerinin örneğin e, Sakarya'dan İstanbul'a su getirilirken Sakarya Nehri'nden e, Sakarya Nehri Nehri'nin kirliliğine uygun nitelikte İstanbul'da arıtma tesisinin olmadığı da ifade ediliyordu. Hı -hı. Ee, bir iş yani gerçek bir e, nitekte bir işleve sahip olmuyor bu arıtma tesisleri bir noktada. Aynen. E, bunu da söylemek lazım. Yani o yüzde altmış bir konusunda da ciddi da tereddütler. Yüzden, evet. e, ne derece gerçekten temizleniyor belli değil. E, Sakarya'dan e, alınan suda sapsarı atmıştı zaten öyle ortaya çıkmıştı. Şimdi Birleşmiş Milletler'in 2015'te belirlediği. Ve 2030 yılı için belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Şimdi buna göre herkesin 2030 itibariyle temiz suya erişiminin olması amaçlanıyor. Amaçlanıyor. Bu bir amaç, bu bir hedef. Bununla beraber Dünya Bankası bir an önce önlem alınmazsa Orta Afrika'da ve Doğu Asya'da suyun bol olduğu yerlerde bile artık kıtlık yaşanmaya başlayacağını söylüyor. Kıtlığın güçlü olduğu yani su kıtlığının güçlü olduğu Orta Doğu ve Afrika'nın sahel bölgesinde... Durum çok daha kötü olacak diyor. Hem Dünya Bankası hem de Dünya Sağlık Örgütü su kaynaklarının dağıtımı için daha iyi bir planlama yapılması gerektiğini, suyun daha verimli e, kullanılması gerektiğini, daha güvenli su kaynaklarına erişim için altyapıya bir an önce yatırım yapılmasını... ...bunun için çağrıda bulunuyorlar. Evet. evet. Ee, şimdi aynı rapordan devam edelim. Ee, bu su kıtlığının e, yaşanacağı bölgelerde... ...Dünya Bankası'na göre 2050'ye kadar evet. e, bir projeksiyonu var. Gayrisafi yurt içi hasılalarında %6 azalma olabilir deniliyor. Hı -hı. Evet. Çok ciddi bir rakam. Hı -hı. Evet. E, aynı zamanda yine Dünya Bankası'nın raporuna göre suya olan talep ve arzda 2030'a kadar %40'lık bir fark ortaya çıkabilir deniliyor. Bunun anlamı şu yani e, ihtiyaç duyulan yüzde su e, ihtiyaç duyulan suyun e, ancak %60'ı 60'i evet. e, karşılanabilecek hmm. %40'lık 40'luk hmm. kısmı e, karşılanamayacak. 2050 itibariyle 9 milyar insanı beslemek için Tarım üretiminde yüzde 60, su kullanımında yüzde 15 e, yükseliş yaşanacak. 1.3 milyar insan bugün elektriğe ulaşamıyor, ulaşamıyor e, ki elektrik üretimi hı. içinde e, su gerekiyor. E, bütün bunları alt alta koyduğumuzda hani Birleşmiş Milletler'in 2030 yılına kadar herkesin suya erişimi... Ay, Amacıyla e, bu verileri karşılaştırdığımızda çok bir uyum gözükmüyor. Aynı zamanda Dünya Bankası'nın bu verileri e, var olan yoksulluğu arttıracağı gibi göçü ve savaşları da arttırabileceği sonuçlarını da ifade evet. ediyor. Evet bir başka şey de yine hijyen eksikliği bazı ülkelerde yıllık ekonomide yüzde yetmişlik kayıplara yol açıyor demiş Dünya Bankası ve daha sonra da işte su kaynaklarının daha iyi dağıtılması için, su verimliliğinin artması için e, ve daha güvenli su kaynaklarına erişim için yine aynı çağrıyı yapmış. Altyapıya yatırım yapılması çağrısında bulunmuş. Çok önemli bir şey bu. Tabii Dünya Bankası bunu söylüyor ama tam aksi nitelikte de e, iklim değişikliğinin olumsuz gelişmeleri e, olumsuz gelişmeleri hiç ciddiye almayan nitelikte takımı gelişmeler de yaşanıyor. Bunlardan en çarpıcısı hepimizin bildiği Trump'ın iklim hakkında aldığı karar olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyasından bu yana iklim değişikliğiyle mücadeleyi ortadan kaldırmak için çok kararlı olduğunu gösterdi. Mart ayının sonunda aldığı yeni bir başkanlık kararnamesiyle Evet son darbeyi vurmuş oldu. Biraz da ondan bahsedelim. Evet yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Şimdi bir yandan Birleşmiş Milletler'in raporları var. Dünya Bankası'nın raporu var. Ee, bütün bu raporlar durumun kötüye gittiğini bir Hı -hı. verilerle anlatıyor. İkincisi yapılması gerekenleri anlatıyor. Ee, öneriler de bulunuluyor. Ee, ama ee, bu krizi derinleştirecek adımların... ...atılmasına engel olunamıyor dünya bu halde. İşte Maalesef. bunlardan bir tanesi de Trump'ın son başkanlık kararnamesiydi. Paris Antlaşması'nda içeren bütün şeyleri, olumlu gelişmeleri Hı -hı. neredeyse tamamen ortadan kaldırır nitelikte bir... Şeye, ne, kararlar dizisinde evet, imza atmış e, durumda e, bunun içerisinde neyi kapsıyor diyecek olursak kömür santrallerinde e, kaynaklanan emisyonun azaltılmasına dair kararlardan vazgeçiyorlar e, petrol ve gaz çıkarılan alanlardaki metan kontrolüne son veriyor e, ayrıca federal alanlarda yeni kömür aramalarına uygulanan e, morataryumu kaldırıyor ee, daha çok şöyle ifade ediliyor e, Kümüre karşı savaşı bitirdiklerini e, ifade <gülüyor> ediyorlar Evet Tabii bu, bunları ifade ettiği toplantılarda da kömür ve petro şirketlerinin temsilcileri hep hazır bulunuyor onu evet. da söyleyelim. Ama hemen şey ekleyelim <gülüyor> bu olumsuz tabloya e, karşı e, şunu da söylemek lazım. Trump sadece iklim alanında değil birçok sosyal e, haklar alanında da e, daha çok şirketleri korur nitelikte e, kararlara Aha. imza atmaya çalıştı. Ama onun karşısında çok güçlü bir... E, çok çeşitli aynı zamanda ee, bir hareket de e, doğmasına yol açtı. E, örneğin sağlık paketinde Obama döneminde e, kabul edilen sağlık e, işleyişini de... E, geri çekmeye Hı -hı. çalışmıştı ama başarılı olamadı. Ee, onu da söylemek lazım ki iklim Adaleti Hareketi de e, Trump'un bu son adımından sonra e, hemen daha Hı -hı. öncesinde de aslında başlamıştı. E, bir bu kararı dava e, mahkemeye taşıyacağını söyledi. İkincisi ise 29 Nisan'da evet. e, yine bir e, büyük e, eylemin hazırlığı içerisinde olduğunu ...duyurdu Trump'ın başkanlık koltuğuna oturuşunun yüzüncü gününde kitleleri sokağa e, davet ediyor. Evet, bunun da <gülüyor> duyurusunu yapmış olduk. Evet. Türkiye'de pek bir şey yapılmayacak galiba ama biz e, takip etmeliyiz bu günle. Biz bugünlemi. seçimlerden Maalesef, başımız Evet. Kaldırabilirsek... <gülüyor> Maalesef referandum yüzünden bu noktadayız. E, şimdi üçüncü raporumuzdan biraz bahsedelim. Zaten aslında iklim meselesine girmiş olduk. İklim değişikliğiyle birlikte bu içinde bulunduğumuz su kriz de daha da büyüyecek... Bununla ilgili Climate News Network bir rapor yayımladı. Bunda e, 19 tane dünyadan 19 tane mega kıyı kentinin iklim değişikliği kaynaklı doğal alayları yüzünden yılda 40 milyar dolarlık hasara uğrayabileceğini söyledi. Şimdi önümüzde bir tane şey var, bir tablo var. O 19 tane şehirden bahsediliyor. Bilen bakalım ilk 3 sırada hangi şehirler var? Bir tanesi birinci sırada İstanbul. İkincisi Odessa, üçüncüsü de İzmir. İşte Rotterdam var, Lisbon, Dublin, Marsilya, Barcelona, Stockholm, Kopenhag, Amsterdam falan gibi 19 tane ülkeden bahsetmiş. Hepsi e, kıyı şehri, ülkeden diyorum kıyı şehri hepsi. Şimdi bunların e, ekonomik kayıplarını da 2030 projeksiyonu, 2050 Hı. projeksiyonu, 2070 ve 2100 diye bakmış. İstanbul'a baktığımızda tıpkı diğerleri gibi zaten listenin başında işte 201 milyon ...dolarlık bir kayıp olacağını... ...bir sene içerisinde söylüyor... ...ondan sonra 2050'de bu 1400... ...olacak diyor... ...2070'de 3837... ...2100'e geldiğimizde de 9806... E, ...milyon... ...daha doğrusu 9 milyar 806... Bin milyon e, ...Amerikan doları ekonomik kayıptan... ...bahsediyor... ...yani gittikçe artacak bunlar... Hı -hı. ...aynı şey İzmir için de geçerli... ...baktığımızda... Evet. Evet. ...şimdi... E dünyadaki karasal alanın beşte birine tekabül eden ve toplam dünya nüfusun onda birine ev sahipliği yapan 10 metreden yüksek olmayan yerleşim yerleri evet. ne ilişkin olarak veriler akkunda az önce söylediği 19 e, şehir böyle e, belirlenmiş durumda. Türkiye'den Hı -hı. İstanbul ve İzmir ilk üçte yer alıyor ama Türkiye'nin sadece bu illeri değil aslında denize kıyısı olan 28 Hı -hı. tane ili var. Ve bunların içerisinde etkilenecekler arasında Samsun Sinop... Çanakkale, e, Antalya ve Mersin'de e, hmm. dahil ediliyor. E, bu ilk 19'a girmemiş de olsa ya da 10 metrenin e, üstünde falan gibi kriterlerinin dışında bu hmm. şehirlerin de etkileneceğini bilmek lazım ki bunlar Türkiye'nin aslında hem nüfus hem e, nüfus açısından yoğun. E, aynı zamanda tarımsal ve turizm hmm. e, faaliyetlerinin en yoğun yapıldığı yerleşim. Hmm. Yerleri. Ama tekrar İstanbul'a ve İzmir'e dönecek olursak eğer, örneğin şu absürtlükleri görmek lazım. Bu veriler tabii ki şu andaki mevcut yapılar üzerinden hı hı. E, ekonomik maliyetleri çıkartılmış, kayıp oranları çıkartılmış. Ama e, yakın, dün e, bir açıklama yapmıştı. TMMOB ve İzmir İl Koordinasyon Kurulu İKK İzmir e, Körfezi'nde yapılacak İzmir Körfez Geçişi Projesi ile ilgili olarak bu proje e, İzmir İKK'nın verilerine göre e, yaklaşık 3,5 mil, milyarlık bir proje yapılacak. E, Hı hı. İki kıyı, İzmir'deki iki kıyı birbirine bağlayan ve arada yakayı, bir evet e, yakayı e, birbirine bağlayan ve arada yapay bir ada oluşturma projesi. E, Bayağı çılgın bir proje. Evet. evet. E, çılgın bir proje. 4.2 kilometre uzunluğunda bir köprü ve ayaklarıyla 800 metre uzunluğunda 200 metre genişliğinde yapay ada oluşturmaktan e, bahsediliyor. Şimdi e, tabii ki Bizim gibi bakıyorlardır yetkililer de haberdardırlar bu işte Climate News Network'ün yaptığı çalışma şunu anlatıyor. işte Bunlar altında kalacağız diyor <gülüyor> yani. 2030, şey 2050 ve 2100'e kadar işte verileri sıralamış yani evet, deniz seviyeleri yükseldikçe ortada. siz ekonomik olarak zarara uğrayacaksınız. Ama biz bugünden örneğin denizin tam ortasına İki kıyının Hı -hı. arasına, yakının evet. arasına e, yeni bir ada yapıyor yapıyoruz ve bunun için de üç buçuk milyar para evet. e, yatırılır durumda. E, bunun sular altında kalacağını görmek bile bile lazım aslında ya da e, görmeye görme yani görmezlikten gide İstanbul e, evet. için, aynı şey. İstanbul'a baktığımızda da orada da şunu görürüz. 2013 tarihli Mahir Ilgaz'ın bir yazısı vardı National Geographic'te dergide. Orada da işte iki buçuk pardon iki, iki buçuk iki nokta altı metrelik bir yükselme sonucunda yüz sene içerisinde deniliyor ki bu daha da kısa olabilir. Ee, İstanbul'da nerelerin sular altında kalacağını bir haritalama yöntemiyle göstermişler. Görseli göstermek mümkün olsa keşke. Ama şey diyor işte yeni kapı sahillerinden başlayacak işte burada iki şeye iki tane veriye yer vermiş. Bir tanesi hani bir sürü yerin sular altında kalması mesela işte bu. Aksaray falan o civarlar bir de e, şeyin e, baktığınız zaman deniz düzeyindeki yükselmenin yeraltı su kaynaklarını da tehdit etmesi durum hani yükseliyor hı hı. ve akiferlerde bulunan tuzlu su düzeyi de yükseliyor. Dolayısıyla temiz yeraltı su kaynakları da kirlenmiş olacak bundan bahsediyor bir de dediğimiz gibi işte bu. Ee, hani çok önemli tarihi yerlerin tarihi yarımada haritası var önümüzde. Onların da sular altında kalmasından bahsediyor Böyle sonuçları olacak evet. yani. Aslında 2000 30 2050 2100'e gitmeye gerek yok. Şu da, anda aynen. Şu anda e, da bir şeyler oluyor. Evet, dünyada kuraklık ve sellerin eee hem ekonomik ama asla e, yerine konulamayacak insani ve ekolojik kayıplarını yaşar haldeyiz. Somali hı hı. son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor evet. ve gelen e, bilgiler çok can Yakıcı nitelikte e, 2010 2012 yılları arasında yaklaşık 260 bin insan e, kuraklıktan ve açlıktan ölmüştü e, bu ülkede. Şimdi ise bunu kat be kat açan e, verilerden bahsediyoruz. Yaklaşık 6 milyonluk e, bir nüfus gıdaya ve içecek Suya kavuşmak için ülke içinde e, göç eder bir durumda. Binlerce aile yani evet. raporlara göre her gün 3000 bin aile evini ve bölgesini terk ederek kent merkezlerine doğru e, gider durumda. Çünkü oralarda hani daha yiyecek ve su bulma e, imkanlarının olduğunu e, düşünüyorlar. Ama gittikleri yerlerde de aynı e, evet. zor şartlarda e, yaşıyor yaşamaya devam ediliyor. Kenya Hı -hı. aynı şekilde. Aslında birkaç tane ülkeyi Hı -hı. saymak lazım Afrika içerisinde kuraklık açısından. Evet. Ee, bir de kuraklık diyoruz ama doğruan başka bir yönü de var bunun. Hani diğer kısmı Nadalyonun diğer yüzü. Kolombiya'da ve Peru'da da sel felaketleri yaşandı. İnsanlar hayatını kaybetti. Mesela Kolombiya'dakinde 254 kişi hayatını kaybetti. Daha yeni olan şeyler bunlar. Peru'da da 31 Mart'ta yine aşırı yağışlar vurdu ülkeyi. Ee, ...yüzden fazla insan öldü... ...birçok altyapı ve ulaşım sisteminde... ...zarar gördü... Ee, ...küçük bir El Niño etkisi yarattığı söyleniyor yani... ...bakıldığı evet. zaman... Tamam. ...şimdi bu evet. kadar iç karartıcı... <gülüyor> ...veriden sonra ama yaşadıklarımız bu... ...gerçekliğimiz de bir yandan bu... ...bir başka e, şeyi... ...bir güzel haberle en azından... ...öyle bitirelim, e, bitirelim programı... ...El Salvador metal madenciliğini yasaklayan... ...ilk ülke oldu dünyada... ...bunu yasaklama gerekçesi de... ...işte doğal zenginlikleri ve çevreyi koruma... Evet. E, ...amacıyla bu kararı aldık dedi... ...altın dahil tüm... E, ...metal madenciliğini... E, ...yasakladı ülkede... E, ...ilgilerden bir... ...bir tanesi güzel bir laf... ...söylemişti. Hani e, dünya için... ...büyük El Salvador ve dünya... ...içinde çok büyük bir adım... ...demişti. Evet cidden büyük bir adım. çünkü Tarihi bir gün aslında e, bu. Su evet. varlıklarını önemli... E, ...derecede kirleten... ...faaliyetlerin başında geliyor. Mademelik. Aynen. Evet umarım e, bu gelişme bütün... ...dünya ülkelerine örnek olur ve... E, <gülüyor> ...bizim ülkemize gittikçe... Değil. ...artarken tam tersi olur diye... ...umut edelim. Evet... Su hakkından bu haftalık bu kadar programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı. Kar için değil, yaşam için su.